Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'l-Vahid-i'l-Kahhar. Ve salatu ve selamu ala nebiyyine'l-Muhtar. Ve ala alihi ve ashabihi'l-Ethar. Al ve ala cemil enbiya'i vel murseline'l-Ebrar. Sireti Enbiya derslerinin üçüncüsündeyiz. Elhamdülillah güzel bir hızla gidiyoruz. Allah. Daim etsin inşallah böyle gümbür gümbür o hidayet elçileri olan peygamberlerin hayatlarından istifade etmeye bizleri muvaffak kılsın. Bugün biraz teknik bir meseleyi konuşacağız. Serlevhamız malum neden Kur'an tarihten bu kadar bahseder? Teknik meseleler zor konuşuluyor. E bizim ders yaptığımız zaman da cumartesi akşam, koltuklar da rahat, saatte ilerleyince gözler de yavaş yavaş kaymaya başlar. Ben de bu kürsüden çıldırmaya başlarım. Çünkü neticede duyduğum heyecanın aynısını karşımdaki insanlardan beklerim. Eğer karşılıklı o etkileşimi, o heyecanı üretebilirsek... Teknik olsa da konu istifademiz farklı bir biçimde olur inşallah. Böyle konular her zaman konuşulmuyor. Belki biz dönem içerisinde daha önceki derslerimizde yeri zamanı geldiğinde bu konulara temas ediyoruz ama böyle başlı başına bu başlık altında ders yapmanın ayrıca bir zorluğu var ama bu gerekli. Allah nasip ederse planımız öyleydi zaten. 100 derste tamamlayacağız inşallah bu projeyi. İlk beş dersi mukaddime niteliğinde. Biz şu anda üçüncüsündeyiz. iki tane kaldı mukaddime niteliğindeki derslerimiz. 6 dersten itibaren Hazreti Adem'le devam edeceğiz inşallah. Ama biz hangi peygamberimize misafir olsak, hangi peygamberimizin hayatını anlamaya çalışsak, bu usul niteliğindeki bilgilere ihtiyaç duyarız. Çünkü bunlar olmazsa tam anlamıyla maksadımız da ifade edilmeyebilir. Söylediğimiz bazı sözlerde belki tam anlamıyla karşılık bulmayabilir. Bazen söyleyip geçeceğiz ama bu usul başta belirtildiği için de biraz işimizi kolaylaştırmış olacak. Her ne kadar şu anda biraz zorluğu varsa da Allah zorumuzu, Kolay kılsın inşallah. Nedir arkadaşlar tarih? Tarih dediğimiz şey çok geniş anlamları olan çünkü muhtevası zengin olan bir ilim. Dolayısıyla belki onlarca belki 30 tane 40 tane böyle mübalağa etmeden kendimi frenleyerek bu rakamları veriyorum. Ayrı ayrı tanımlarını verebileceğimiz bir ilim tarih. Çok fazla buraya getirmiyorum siz sıkılmayasınız diye dilsel tahlilleri ama biz dilsel anlamda da tarih kelimesini ele alsak yine bayağı bir şey çıkarırız oradan. Sadece sözlüklerimizin verdiği genel manaları vererek asıl sözümüze sözümüzü yaslamış olalım. Şöyle bir mana veriliyor biliyorsunuz tarih ha ile yazılıyor sonu aya göre vakit tayin etmek. Bir olayın meydana geldiği günü ve yılı bunların rakamla yazılışını bir şeyin oluş zamanını ve olaylar dizisini tespit etmek. Genel anlamda sözlükler bu manaları veriyorlar. Aya göre vakit tayin etmek, bir olayın meydana geldiği günü ve yılı bunların rakamla yazılışını bir şeyin oluş zamanını ve olaylar dizisini tespit etmek. Bu tanımdan da. Göreceğimiz gibi aslında çok şeyler söyleyebiliriz. Ben biraz daha böyle biz tarih deyince zihnimiz neleri çağrıştırsın, daha kısa olsun, daha vurucu olsun ve bilelim ki tarih bize bu manada ne söyler noktasında bir çağrışım zihinlerimizde belirsin diye size beş tane tanım vereceğim. Kısa ama aklınızda çok rahat tutacaksınız inşallah. Tarih zamanı, mekanı, şahısları ve olayları anlatan bir ilimdir. En başta bir kere bu. Tarih zamanı, mekanı, şahısları ve olayları anlatan bir ilimdir. Tarih insanlığın kolektif aklıdır. Kolektif ne demek? Biliyoruz değil mi? Ortak akıl. İnsanlığın ortak aklıdır. Tarih insanlığın tecrübelerinin bir birikimidir bu da çok önemli tarih insanlığın hafızasıdır herhalde en önemli tarif bunların içerisinde şu sonuncusu olması lazım bunlar da önemli ama en sonuncusu bizim için biraz daha mühim tarih geçmişi anlatan hale mesaj veren geleceği inşa eden bir imkandır şöyle anladığımız zaman tarih artık sadece meselenin birkaç yüzeysel boyutunun ötesine bazı şeylerin taşınması gerektiğini de anlamış oluruz. Son tarifi bir daha tekrar edelim. Geçmişi anlatır tarih doğru ama hale mesaj verir. Hal nedir? Şu anda yaşadığımız hayat, şu anda içinde bulunduğumuz hayata mesaj verir ama geleceği de inşa eder. Zaten geçmişle gelecek arasında bağ kurduğumuz zaman aslında tarihin vermek istediği mesaj ortaya çıkmış olur. Onun için bu beş tane tanımı hiçbir zaman unutmayalım. Bu tanımlar ışığında meseleye baktığımızda şöyle bir cümle kursak belki bir kısmı biraz iğreti duracak ama hemen orayı düzelteceğiz. Şöyle bir cümle ile meseleyi özetleyebiliyoruz. Tarih bir filmdir. Aktörü insan senaristi Allah'tır. Bu son ifade benim de hoşuma gitmiyor. Ama buradaki senarist senaryo kaderdir aslında. Tarihin kaderini belirleyen alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Kader de yasadır zaten. Allah yasasız hiçbir şey yapmaz. Yasaya bağlı olarak yapar. Dolayısıyla tarihin aktörü insan o tarihin yasalarını çizen ise alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Zaten Müslüman olarak bizim tarih anlayışımızı belirleyen en önemli cümledir bu. Bizimle diğerleri arasındaki farkı da bu koyuyor. Onlar Allah tarihe müdahale etmez derler. Onlar Allah'ı hayatın dışına varlığın dışına ittikleri için o diğer farklı bir bakış açısıyla meseleyi değerlendirdiklerinde eğer inanıyorlarsa işte yarattı Allah tamam ondan sonra bütün işler insanındır diye meseleye bakarlar. Ama biz mümin olarak inanan insanlar olarak bunu söyleriz. Bu söylediğimizi de şöyle özetleyebiliriz benim güzel kardeşlerim. Tarih yasalarını Allah'ın belirlediği uygulamasını ise insanın yaptığı bir hadiseler birikimidir. Böyle anladığımızda tarihle aramızda kurmamız gereken bağ bence daha selim bir noktaya doğru kayar inşallah. Peki bu tanıma göre biz meseleyi değerlendirsek o zaman tarih tekerür eder. Niye tekerür meselesine kızıyoruz biz? Tarihin tekerür etmesi niye bizim zorumuza gidiyor? Aslında orada bir gözden kaçırdığımız bir şey var. Biz tekerür etmesine, itmesinden dolayı bir sıkıntımız yok zaten edecek sadece burada sıkıntı şu hep yanlış olanlar zarar verenler tekerrür ediyor burada bir tarih yaşanmış oradan gerekli dersi almadığımız için yanlışların tekrarı ortaya çıktığı için o tekerrür bize zarar veriyor yoksa iyiliklerin tekerrüründen hiç kimse gocunmaz biz de gocunmayız tarih tekerür etmeye devam edecek kıyamete kadar da insanoğlu aynı şeyleri yaşayıp duracak eğer o yaşanan şeyler iyi şeylerse sorun yok ama eğer yaşanan şeyler hep insana insanlığa zarar veren şeylerse ki genelde öyle işte tekerürü onun için bizi rahatsız edecek tam burada yüz akı olan Nasıl bir ifade kullanalım ki onu tam anlamıyla yansıtmış olalım? Hem bir tarihçi, hem bir sosyolog, hem bir filozof, hem bir siyaset adamı, hem bir devlet adamı bu kadar vasıf kime uyar bir tahmin edin bakalım. İbni Haldun'un bir tarifini vereyim size. Diyor ki, geçmişler geleceğe, suyun suya benzemesinden daha çok benzer bu ifadeyi tutalım aklımızda geçmişler geleceğe suyun suya benzemesinden daha çok benzer onun o muhteşem kitabı mukaddime biliyorsunuz el iber isimli bir tarih kitabının ön cildidir aslında ama mukaddime o kadar önemli bir kitaptır ki sanki başka münferit bir kitap gibi ele alınır. Bir tarih felsefesi ve tarih usulüdür o kitap İbn Haldun'un tespitleri aradan kaç yıl geçmiş olmasına rağmen halen canlılığını koruduğu için bugün de biz tarih felsefesinde, usulünde en fazla müracaat ettiğimiz kaynaklardan birisi o oluyor. Suyun suya benzemesi gibi iki bardak su getirdim buraya. Dedim ki böyle şekillerle göstereyim ki daha iyi anlaşılsın. Belki dediğiniz bu üç bardak suyu hoca içecek mi hepsini? Belki de içebilirim. İki bardak su. Benziyor mu arkadaşlar birbirine? Benziyor. Hangi nereden gelmiş olursa olsun bilgiyi bilmezsek suyu suya benzetiriz. Ben şimdi bir bilgi veriyorum size. Diyorum ki bu çeşme suyu. Bu da güzel bir yerden kaynak suyu. Kaynak ya da çeşme suyu geliş yerleri farklı olmuş olmasına rağmen benziyorlar mı birbirlerine? Benziyorlar. Diyorum ki bu bir kaynak suyu bu da zemzem suyu. Bir anda zemzem diye bir ifadeyi duyduğumuzda bu suyun değeri de arttı. Ama su itibariyle yine birbirine benzer mahiyet itibariyle. Diyorum ki bu zemzem suyu normal bizim işte Mekke'den Medine'den getirdiğimiz hacılarımızın bize getirdikleri bu da orijinal zemzem suyu. Bilenler bilir niye orijinal dediğimi katıksız, saf. Çok azdır bu ama böyle, bu da var. Yine benzer mi? Benzer. Mahiyet aynı olduğu için su suya benzer ama suyun kaynağı ama suyun tarihi ama suyun geldiği yer suların birbirlerinden değerlerini ayırabilir. Tarih de böyledir işte. Şimdi bu diyelim ki bin yıl önceki su olsa bu da bugünün suyu olsa elbette ki su beklediği için bir sıkıntıya uğrayabilir. Ama olmasa yani o sıkıntı bir değişime uğramasa... Biz aradaki o farka da çok takılmayız. Nasıl ki benzerse su suya, tarihi olaylar da birbirlerine öylece benzer. O zaman buradan neyi anlıyoruz? Bismillah. Almışken en azından bir yudum da içmiş olayım. Şunu anlıyoruz. Demek ki fıtrat dediğimiz, yasa dediğimiz şey ortak olduğu için tarihin hangi zaman diliminde Yaşarsa yaşansın, hangi zaman diliminde hadise oluşmuşsa oluşsun, aktörü insan olduğu için, insan da fıtrat üzere yaratıldığı için o insanın yaşadığı tarihi birikim, hatıra her ne ise geleceğe ait mesajlar taşır. Biz de zaten tarihi onun için okuruz. Şimdi buradan asıl konumuza şimdi girelim. Kur'an neden tarihten bu kadar bahseder? Ne kadar bahseder benim güzel kardeşlerim? 6236 ayet 600 sayfa şu aziz şu mecid şu kerim kitap bu kitap öyle bir kitap ki halen tam anlamıyla iman etmiş olmamıza rağmen değer ve kıymetini anlamadığımız Allah'ın kelamı olan bu kitap 6.236 ayetiyle Akide'den bahseder, ahlaktan bahseder, ibadetten bahseder, muamelattan bahseder ve o dört tane ana konunun alt başlıkları olacak yüzlerce konudan bahseder. Şu Aziz kitabın, şu Kerim kitabın ayet itibariyle yarısı tarihten bahseder. Yarısı deyince ne kadar? 3000 küsür. 3000 küsür ayet tarihten bahsediyor. O yarısının hacim itibariyle şu Kur'an'ın tamamına denk gelen kısmı ise 3'te 2'dir. Yani şöyle göstereyim bu biraz ince kağıda basıldığı için tam olarak belki yansıtmaz. Normal bir Kur'an olsaydı daha iyi anlayacaktık. Şu kadarı 400 sayfası Neredeyse tarihten bahseder. Ama bu tarihten bahsettiği yerden as yerlerde aslında akaidten bahsediyor zaten. İbadetten bahsediyor, muamelattan bahsediyor. Yani ana konular zaten var. Zaten peygamberler üzerinden bahsettiği yerlerde de Kur'an'ımız bunları söyler. Dolayısıyla Kur'an'ımızın hacim itibariyle 3'te 2'sine denk gelebilecek kadar geniş bir mesele. Tarih meselesi o zaman Kur'an ve tarih dediğimiz zaman öyle kolay kolay işin içinden çıkacağımız bir konu değil. Acayip meseleler önümüze çıkacak biz zaten o meseleleri biraz olsun sadece özetlemiş olacağız. Şimdi göreceğiz zaten. Hazreti Adem'den başlatacağız. Hazreti İsa'ya kadar 27 peygamberin hayatlarını bu aziz kitaptan okuyacağız. Ve ne mesajlarla bize Rabbimiz onları anlatacak neler söyleyecek neleri nazarlarımıza verecek sadece Kur'an'ın örnek şahsiyetleri olan peygamberler değil ibret şahsiyetler olan peygamberlerin karşısındaki o güçleri de o şahıslar üzerinden verilen Güçleri de göreceğiz Firavun'u göreceğiz isim verilmemiş olmasına rağmen Nemrud'u göreceğiz Belam'ı göreceğiz Haman'ı göreceğiz Kaman'ı göreceğiz Samiri'yi göreceğiz Ebu Leheb'i göreceğiz bunların hepsini göreceğiz Kur'an bize Hazreti Adem'i anlatırken iki oğlunu da gündemedecek, edecek isim vermeyecek ama o isimlerinin kaynaklarının nereden alındığını söz oraya geldiğinde göreceğiz Habil'i de göreceğiz Kabil'i de göreceğiz ve daha nice nice şeyler Hazreti Süleyman'ı bize anlatırken Sebe Melikesi Belkıs'ı anlatacak Harut ile Marut'u anlatacak bize Davut Aleyhisselam'ı anlatmadan önce Talut ile Calut'u anlatacak sonra söz Davut Aleyhisselam'a gelecek Davut Aleyhisselam'ı anlatırken de o günkü tarihe ait çok önemli bilgiler verecek bize Hazreti İsa'dan sonrasını anlatacak bakın Ashabı Karye'yi anlatacak Ashabı Kef'i anlatacak Ashabı Uhdu'da anlatacak bu üç olayda biliyorsunuz İsa Aleyhisselam'dan sonrasıdır. Sadece bunlar mı? Hayır mesela Tübba kavmini anlatacak Res halkını anlatacak Sebelileri anlatacak Romalıları anlatacak Fil hadisesinden dolayı Yemenlileri ve Mekkelileri anlatacak. Sadece geçmiş peygamberlerimi anlatacak. Hayır biz sıra geldiğinde siyeri Mustafa'ya ya da siyeri Resul'e onun arkasından siyeri Nebi'ye biz siyeri de buradan okuyacağız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yetim olarak doğumundan başlatacak Kur'an sözü Duha suresinde. Doğumundan başlatacak bakın yetim olarak doğmasından başlatacak. Fakir olmasından sözü devam ettirecek. şakkı sadır sesine bir vurguda bulunacak. Ondan sonra nübüvvet öncesindeki hadiseleri bazı belirgin özellikleriyle anlatacak bize. Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin okuma yazma bilmediğini biz yine bu aziz kitaptan öğreneceğiz. Geleceğiz vahyin başlangıcına Mekke dönemine. Vahyin başlangıcından 13 yıllık Mekke'nin o zorlu sürecini Habeşistan'dan Şibi Ebi Talibe Taif'ten hicret hazırlığına kadar birçok meseleyi de bu kitaptan öğreneceğiz. Medine'yi konuşmaya gerek var mı? Medine'yi anlatacak Kur'an onlarca ayette bütün gazveleri aşağı yukarı anlatacak Bedir'den Tebuk'a kadar. Veda haccına göndermede bulunacak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vefatıyla tabir caiz ise eğer, perdeyi kapatacak. Bu kadar tarihten bahsedecek aziz Kur'an'ımız. Onun için dedim işte Kur'an'ın neredeyse hacim itibariyle 3'te 2'si ayet itibariyle yarısına denk gelebilecek kızım bize tarihi anlatıyor. Peki bu kadar tarih anlatılmasına rağmen. Ne var bugün bizde mesela Müslümanlar olarak tarih şuuru ve bilinci noktasında? Buraya koca bir soru işareti lazım. Soru işaretini koyalım yolumuza devam edelim. 13 tane ayette bilmem Arapçalarını okuyabiliyor musunuz burada? Kul siru böyle bir ifadeyle Kur'an nazarlarımızı bir noktaya çeker. 13 ayetten 3 tanesini ben özellikle seçtim buraya ki özellikle burada yaratılıştan sonraki sürece kadar nazarlarımızı gezin, dolaşın, bakın, ibret alın, okuyun noktasında Kur'an yoğunlaştırır. Çünkü buradan ancak biz meseleyi anlayabiliriz. Rabbimiz burada diyecek ki Ankebut suresinin 20. ayetinde Yeryüzünde dolaşın da Allah'ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığına bir bakın. Demek ki kainat kitabında demek ki yeryüzü kitabında yaratılışın delilleri var. Ve Allah yaratılışın delillerine dikkatimizi çekiyor. Yeryüzünde gezin dolaşın Allah'ın yaratmaya nasıl başladığını görün diyor. İkinci ayet En'am suresi 11. ayet. Yeryüzünde dolaşın, hakikati yalanlayanların, o mükezzibin olanların sonunun nasıl olduğuna bir bakın diyor. Rum suresi 42. ayetinde, yeryüzünde gezip dolaşın da daha öncekilerin akıbetleri nice oldu görün. Onların çoğu neydi? Müşrik idi. Sadece bu üç ayeti ben getirdim ama 13 tane böyle ayeti Kur'an'da okumanız mümkün. Ya benim güzel kardeşlerim Allah aşkına şu ayetleri şöyle koyalım karşımıza bir de bir kendimizi koyalım karşısına bu ayetlerin. Allah böyle demesine rağmen biz ne yapıyoruz? Böyle demesine rağmen bugün İslam coğrafyalarının hali ne Allah aşkına? Siz bu ayetleri şöyle anlamıyorsunuz değil mi? Mesela takılalım işte bir tura nereye işte falanca yere tur düzenliyor işte bir firma ya da bir Vakıf Endülüs'e Kudüs'e işte başka bir yere takılalım onlarla gidelim gezelim dolaşalım gelelim. O takılalım gezelim dolaşalım var ya o iş avamın işi. Avam onu yapacak başka ne yapacak? Ama bu ayetleri bir zamanlar doğru anlayanlar İbni İshak gibi İbni Hişam gibi i̇mam Şabi gibi i̇mam Taberi gibi İbni Haldun gibi Tarihe atları altın harflerle yazılan alimler, tarihçiler yetiştirmişler. Çünkü onlar bu ayetleri üzerlerine almışlar. Ben bu ayetlerin gereğini yerine getirmem lazım. Madem Allah yeryüzünde gezin dolaşın ve yeryüzündeki o birikimden insanlığı haberdar edin diye bir şey söyledi bana. Yapmam gereken budur diye üzerlerine almışlar. Yine bu ayetleri bir zamanlar anlayanlar... El Biruni gibi, İbni Sina gibi, Katip Çelebi gibi, Pir Reis gibi ile ahir bir sürü isim sayabiliriz. Coğrafya alanında, astronomi alanında, tıp alanında, kimya alanında insanlığa söz söylemişler. Söyleyecek sözümüz var demişler çünkü Kur'an bize bu şuuru bu bilinci kazandırdı demişler. Gecelerini ve gündüzlerini birbirine katarak bu manada miras oluşturmuşlar. Ama bugün bakın biz bunları duymuyoruz. Üzerlerimizi almıyoruz biz. De, biz. Bir acayip olmuşuz ümmet. İnşallah şu anda burada konuşmamız da belki yeniden üzerimizi alma noktasında bir yere doğru bizi sevk edecek. Emin olun benim güzel kardeşlerim emin olun şu ayetleri biz üzerimize alsak on sahada dünyaya sözü Müslümanlar söyler. Tefsir, hadis, siyer bunları söylemiyorum o ayrı zaten. On sahada Müslümanlar dünyaya sözü söyler. Tarih, felsefe, coğrafya, matematik, tıp, kimya, astronomi, arkeoloji... Antropoloji ve dinler tarihi çünkü bu ayetler bizi o alanlara sevk ediyor biraz önce adlarını andığım ama sayamadığım daha yüzlerce isim siz onlara bir sürülerini ekleyin bu sahalarda dünyaya söz söylediler çünkü ayetler onları sarstı. O bilinçle alacaklarını aldılar madem öyle dediler dünyaya biz bu mu alanlarda sözler söylemeliyiz dediler ve söylediler. Bugün o sözleri biz söyleyemediğimiz için kendi üzerimize alamadığımız için ve cihadın en büyük alanı bilgi alanında ilim alanında olmasına rağmen bu alanda ne yazık ki üzülerek söyleyelim 200 senedir 250 senedir Müslümanlar olarak yok olduğumuz için bu zillete mahkum olduk. Allah bir an önce bizi bu halden kurtarsın. Şimdi benim güzel kardeşlerim Kur'an bu kadar anlatıyor ya bakın teferratlarını verdim bir daha dönmeyeyim geriye. Bunları anlattığı gibi bunlardan nasıl istifade edileceğini de bize anlatıyor. Anlattığı tarihi olayların içinde Kur'an iki şeyi de bizim nazarlarımıza veriyor. Ne olur dikkat edin. Tarihin anlatılmasının amacı nedir amacı? Bunu veriyor bize. Tarihi anlatmasının usul ve uslu bunu veriyor bize. Demek ki sadece bilgi aktarmıyor. Hem usulü veriyor hem gayeyi veriyor. Amaç nedir? Ben tarihi niye anlatıyorum Kur'an? Adeta onun cevabını bize verecek şeyleri söylüyor. Bir de buradan tarihin diğer kitaplardan Kur'an'ın affedersiniz diğer kitaplardan farkı ne onu da nazarlarımıza veriyor. Geniş bir konu saatlerce konuşmamız gerekir. Ben akıllarda rahat kalsın diye bakın size böyle bir tablo çıkardım. Kur'an'ın tarihi anlatmasının amacı ne? Birer ayet yazdım ama siz o ayetleri çoğaltabilirsiniz. Niye anlatıyormuş Kur'an tarihi? Ders çıkarılsın, öğüt alınsın, ibret olsun... Hatırlatma yapsın yolun kaderi öğrenilsin örnek edinizsin, bahaneye yer kalmasın benzerlikler ortaya konsun Allah aşkına daha ne desin ya bu aziz kitap daha ne desin ya. Her şeyi söylüyor zaten bir şeye fırsat bırakmıyor ki bakın 8 tane şeyi nazarlarımıza veriyor dediğim gibi sadece birer ayet yazdım ben ama her birisi için siz Kur'an'da 3 tane 5 tane ayet bulmanız mümkün. Ders çıkarılsın Kaf suresi 37 öğüt alınsın Kamer suresi 51. İbret olsun Taha 128, ibretin altını çizin, ibretle birazdan yine işimiz var. Hatırlatma yapsın Hud suresi 120, yolun kaderi öğrenilsin Bakara 214, örnek edinilsin Mümtehine 4, Bahane yer kalmasın Nisa 165, benzerlikler ortaya konsun Muhammed 10. İşte Kur'an tarihin amacını bize böyle anlatıyor. Ben diyor size Firavun'u anlatıyorum ama Firavun'un kaşını gözünü şuyunu buyunu değil bunun için anlatıyorum. Var var yine Firavun var onun için anlatıyorum diyor. Size anlatıyorum ya bir tane hamanı o haman var şu anda da var. Belam'ı anlatıyorum ya ilim bilgi noktasında zirvelere varmış olmasına rağmen menfaatinden dolayı dinini bilgisini satan adam var ya o Belam. O yine var ya yine var onun için anlatıyorum diyor. Değişmiyor ya susuya benziyor ya olaylar birbirine benziyor. O tarihi hadiseler birbirine benziyor ama amaç budur zaten 8 tane amacı var bu amaçtan dolayı anlatıyorum. Bunu bilin ki benim içimde tarihi okurken bu çerçeveden okuyun der. Biz Kur'an'ın bize söylediklerini şu noktada duysak. Allah'ın izniyle alacaklarımız çok farklı olacak aynen ilk nesil gibi en hayırlı birinci nesil biliyorsunuz on, onlar en hayırlı ikinci nesil birincisi sahabe ikincisi tabi'in ondan sonra gelenler ondan sonra gelenler ondan sonra geldikçe biraz kalite düşe düşe gelmiş arada bazı şahıs olarak kaliteliler çıkmış olsa da bize kadar gelince iş başka noktalara gelmiş şimdi yeniden bu bilinci kazanma meselesidir aslında bizim bütün meselemiz dedim ya ibretin altını bir çizin bakın Ahsenül Kasas hangi sure idi hangi sürede Yusuf süresinde o süre bambaşka özelliklerini göreceğiz. Hiçbir yerde kronoloji yoktur sıralama ama o sürede Yusuf Aleyhisselam'ın böyle çocukluğundan alır, iktidara kadar götürür, sonunu da söyler. En son 111. ayet, zaten Yusuf suresi 111. ayet, 111. ayet. 111. ayetinde der ki, ''Andolsun ki onların kıssalarında akıl sahipleri için, ibret vardır oradaki ibret dedim ya ibreti tutun aklınızda Türkçedeki ibret değil biz Türkçede ibreti bir anlam daralmasına uğratarak kullanıyoruz mesela sana ibret olsun dediğimizde genelde zihnimizde çağrışan şey nedir kötü bir örnek var kötü örneği ibret olarak gösterdi ama Kur'an'ın kullandığı ibret Arapçadaki ibret Sadece kötü örnek için kullanılmaz. İbret olsun diyorsa eğer ayet burada ne söylüyor biliyor musunuz? Görünenden görünmeyene geçmek ibret bu Arapçada. Nesnelerin ve olayların dış yüzüne bakıp onlardaki hikmeti kavramaya çalışmak. Olaylardan ders alıp doğru sonuçlar çıkarmak ve buna göre davranmak. İbret bu. Peki bu tanımda neyi öğrendik? Aslında Kur'an bize... İbret olarak gösteriyor ya biraz önce söylediğim 8 tane ibreti çıkın 7 tane 7 tanesini hepsini şurada bize söylüyor aslında Allah bize ibret olsun dediğinde anlayacağız ki ders çıkarmak öğüt almak hatırlama yapmak yolun kaderini öğrenmek örnek almak bahanelere yer bırakmamak benzerleri ortaya koymak bu ibrette var. Dolayısıyla biz Kur'an'dan ibret olsun diye bir ifade okuduğumuzda bunu sadece Türkçedeki o anlama daraltarak anlamayacağız. Onun için biz Türkçede bu yaygın olduğu için şöyle bir kullanımı tercih ediyoruz. Örnek olanlar yani iyi olanlar örnek olsun kötü olanlar ibret olsun. Musa aleyhisselam sana örnek olsun. Firavun sana ibret olsun ama asıl sahih kullanımında ibret dediğimizde hepsini kastetmiş olduğumuzu hiçbir zaman unutmayalım şimdi benim güzel kardeşlerim gelelim ikinci soruya şimdi tarihin amacını öğrendik tarihi anlatmadaki usul ve uslup ne Kur'an'ın bu da aynen Kur'an'da biraz önce anlatıldığı gibi anlatılır. ama oraya geçmeden Kur'an tarihi anlatmadaki özelliklerine bir değinmemiz lazım. Hangi özelliklere bağlı olarak Kur'an tarihi anlatır? Şuna bağlı olarak kronolojiye dikkat etmez mesajlara mesajlar nazarlara verilir. Yani biz Kur'an'dan tarih okumayız 1950 1900 işte 2000 ya da gelin daha ileriye 571, 500, 600 böyle bir rakam yok. Kur'an'ın bunlarla işi de yok. Bu olmadığı gibi sıralama da yok. Mesela diyelim ki en fazla Kur'an'da anlatılan kıssalardan bir tanesidir Hazreti Musa. Dört ayrı yerde anlatır Kur'an Hazreti Musa ile sihirbazlar kıssasını. Hazreti Musa'nın yaşadığı en önemli hatıralardan birisi biliyorsunuz o. Kronoloji yok. Bir sıralama Yusuf kıssasında var. Yusuf Aleyhisselam'ın biraz önce söylediğimiz o Ahsenol Kasas'ta var ki onun da başka sebepleri var. Ayrıntılara fazlaca girilmez meselenin özü üzerinde durulur. Ayrıntı yoktur. Net bir biçimde mesele verilir. O meselenin özü vardır çünkü. Oradan bir şey aktarıyordur Kur'an bize. Dağıtarak meseleyi Orayı kaçırmamamızı aslında Kur'an bize bu yöntemle takdim eder. Şahıslar üzerinde yoğunlaşılmaz, temsil ettiği konum dikkatlere sunulur. Şahıs da önemli değil. Mesela birçok yerde isim de yoktur. Biz isimleri ya rivayetlerden öğreniyoruz ya da başka kaynaklardan öğreniyoruz. Şimdi öyle bir konumuz var bir sonraki derste değil ondan sonraki derste. Kaynaklar meselesine girdiğimizde kısaca o meseleye değinip geçeceğiz zaten. Biz başka yerlerden öğreniyoruz bazı şeylerin isimlerini, mekanlarını, tarihlerini. Dolayısıyla Kur'an şahıslar üzerinde de durmaz. Onların konumlarını nazarlarımıza verir. Mekanlara ve coğrafyalara detaylıca temas edilmez. Hadiselere ve zihinlere zihinler sevk edilir. Beşincisi de çok önemli tarih anlatıyor bakın Kur'an. Ama tarihin yerelliğine mahkum etmez, evrenselliğe gölge düşürmeden bir tasvirde bulunur. Allah aşkına bakın biraz önce bir zikirde geçti, bir yerde geçti ashab uhtut meselesi. Hendeklerin ashabı, Hazreti İsa'dan sonra yaşayan müminlerin başına gelen bir olay. Bir tarih anlatıyor Vuruç Suresi'nde. Ama o tarihi bize anlatmış olmasına rağmen yerelliğe mahkum etmiyor. Oradan aslında bize yine evrensel mesajları sunuyor. Bu çok acayip bir şeydir. Yani tarihi anlatıp evrenselliğe gölge düşürmeden takdim edebilmek bu Aziz Hamid Mecid kitabın bir özelliği. Böyle bir kitap Allah'ın kelamı olarak Bunları bize söylüyor. Bunları da hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor ki biz Kur'an'ın tarihi anlatma özelliklerini anlamış olalım. Şimdi geldik usul ve uslup meselesine. Yorulmadınız değil mi arkadaşlar? Tamam şimdi biraz dediğim gibi teknik geçecek ama birazdan sizi kurtaracağım inşallah buralardan. Bakın birincisi şu tarihin yasaları vardır. Ve o yasalarda hiçbir değişiklik olmayacaktır. Kur'an'ın tarihi anlatmasının usul ve uslubunda birinci madde bu. Ben de bakayım da yanlış şeyi göstermeyeyim size. İsra suresinin 77. ayeti. Sünnetullah dediğimiz şey Allah'ın yasaları. Tarihe de Allah yasa koyuyor ve o yasaları da asla bir değiştirmeye uğratmıyor. Aynı şeyi yapanlar ikincisi aynı neticelerle karşılaşacaklardır. Nerede söylüyor bunu kaç yerde ama biz buraya bir ayet aldık. Fatır suresi 43. ayet. Tam burada Einstein'ın bir sözünü de hatırlayalım mı? Bakın Kur'an'la aslında muafık bir söz. Aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar beklemek ahmaklıktır der. Aynı şeyleri yapıyorsunuz o zaman sonuç aynı olacak. Aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar beklediğiniz zaman bir sorun var demek ki zihinde kafada bir şekilde bir yerlerde. Kur'an işte bunu söylüyor bize. Aynı şeyleri yapanlar aynı neticelerle karşılaşacaklardır. Üçüncüsü iyilerde kötülere de belirlenmiş bir zaman tayin edilmiştir. Yunus suresi 11. ayet. İyilere de kötülere de. Her birine bir ecel tayin etmiş Allah. O eceli öne almıyor geriye de bırakmıyor. Allah bu noktada haşa ihmal etmiyor. İmhal ediyor. Mühlet veriyor. Niye mühlet veriyor? Çoğunu anlayamıyoruz biz orada anlayacağız. O ahiret var ya ahiret o iman ettiğimiz ahiret o sürprizler yurdu. Orada anlayacağız ya bu Doğu Türkistanlara bu kadar zulüm yapıldı bu kadar acı çektiler ne oluyor ne olacak sonu orada anlayacağız. Bu kadar bebek katlediliyor bu kadar bebek Ege'de şurada burada boğuluyor gidiyor orada anlayacağız. Anlayamıyoruz burada kavrayamıyoruz. Biz diyoruz ki hemen bir zulüm oldu Allah anında azabı indirsin olmuyor işte sünnetullah ona Kapıyı açmıyor orada bir başka bir şey var ve o başka şeyin ne olduğunu belki biz bugün bir miktarını ama o gün orada tamamını anlayacağız. Ancak biz burada tarihin usulünü buradan öğreniyoruz. Rabbimizden bize tarihi anlatan Rabbimizin kitabından o usulü de öğreniyoruz. Eninde sonunda hak galip gelecek ve zalimler en büyük pişmanlıkları yaşayacaklar. Nerede? Kaf suresi 12-14 ne zalimler koca koca o zaman şatolar yapanlar kendilerine dağlardan dağların içerisinde ev oyanlar bize bir şey olmaz diyenler bize ne olacak bu sağlam binaların içerisinde bu burçlarda diyenler ooo neler olduğunu göreceğiz ve Allah'ın o zaman Tarihin yasasını koyduğu o yasaya bağlı olarak hüküm geldiğinde ne olacağına şahit olacağız. Bakın dördüncüsüydü bu. Beşincisi haksızlık yapanlar, sınırları ihlal edenler, hakikati yalanlayanlar mutlaka hak ettikleri karşılıkları bulacaklar. Sat suresi 12. 14. ayetler. Bir diğer yasaya bakın. İyilik ve hayır devam ettiği müddetçe asla bir helak vuku bulmayacaktır. Allah bunu usul olarak bir yasa olarak ilki olarak yazıyor. İyilik ve hayır devam ettiği müddetçe asla bir helak vuku bulmayacak. Şimdi biz o helakları da göreceğiz. Geçmiş ümmetlerin nasıl toplu helak olduğunu Allah'ın bu ümmete Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden dolayı toplu helak göndermeyeceğini ama başka başka helaklarla da yine bizim karşı karşıya kalacağımızı en büyük helakın ise birbirimizi yemek olduğunu en büyük helaklardan bir tanesinin de bereketsizlik olduğunu yine göreceğiz bu aziz kitaptan. Dolayısıyla buradaki yasalar bize bunu söylüyor. İnanıp inançlarının gereğini yerine getirenler Allah'ın yardımını hak edeceklerdir. Muhammed suresi 7. ayet çok önemli bir ayet şu son ayet tarihin temel yasalarından birini Kur'an bizim nazarlarımıza veriyor. Bir toplum kendi özündekini değiştirmedikçe Allah o toplumu asla değiştirmeyecektir. Rad suresi 11. ayet öyle değişimin kendiliğinden olabileceği bir tarafı yok. Bunlar. Yasaya bağlıdır özündekini değiştirecek yani nefislerindekini değiştirecek ki Allah da o toplumu değiştirsin güzelleştirsin halini. Peki benim güzel kardeşlerim ya bu kadar Kur'an anlatıyor bize ve biz bu Kur'an'ı okuyoruz. Ramazan'da okuyoruz sonrasında okuyoruz meal okuyoruz tefsir okuyoruz üzerinde Kur'an müzakereleri yapıp bir şeyler alıyoruz. Niye biz bunları bir türlü anlayamıyoruz niye bunları üzerimize alamıyoruz? Tarihe bu kadar önem veren bir kitabımız var ama bakın bizim tarihle ilişkilerimize nasıl yaklaşıyor bugün Müslümanlar tarihe ben onu da söyleyeyim size birincisi en fazla olan hiç okumayanlar eğer hoşuna giderse akşamları Sultan Abdülhamit'i izler tamam o film yeter zaten ona bir de Ertuğrul zaten çelik çomlak o biçim of Hamaset coşar orada zaten bitti zaten o kadarını öğrense yeter. Hiç bunun İrap'ta bir mahalli de yok. İkincisine gelin bilgiyi bilince dönüştürmeyenler. Okuyor mu? İşte okuyor. Ama bilgi olarak kalıyor. Biz o bilgiyi bilince dönüştürmediğimiz müddetçe biraz önce söylediklerimizi zaten göremeyeceğiz. Eskiden doğuda bizim o taraflarda ben son dönemlerine yetiştim. Yaşça benden büyük olanlar daha iyi hatırlayacaklardır. Televizyon yok, radyo yok, şu yok, bu yok. Köy odalarında Hazreti Ali'nin cenkleri okunurdu. Cenkname. Hazreti Ali şöyle kesti, şöyle doğradı, şudur budur. İnanılmaz. Herkes de kendi hayal dünyasında onun hayalini kurardı. Sonra sonra ertesi gün hiç Ali'nin ahlakı Ali'nin edebi Ali'nin mesajı çünkü o aktarılmıyor o zaten Hayber Kalesi'ni nasıl devirdiğini anlatıyor. Orada biraz atraksiyon var işte o atraksiyon bize biraz bilgi veriyor ve orada kalıyor. Şu anda bizim tarih okumalarımızın bir da bu var ne yazık ki. Bilgiyi belki tekrarlıyoruz ama o bilgi bilince dönüşmüyor. Üçüncüsü güya bilgi bilince dönüşüyor. Ama aslında mesele ne? Hamasete kurban edenler. Bir Osmanlı algısı var kafasında. Aman Allah'ım. Bir asr-ı saadet anlatıyor. Nasılsa işte. Ama hep hamaset. Duygular coşuyor. O duyguların üzerinden kendi dünyasına ne kalbine ne hayatına ne ahlakına ne muamelesine ne yanında bulunan insanlara sirayet eden bir şey yok çünkü oradan bir şey alma adına bir şey yok sadece övmek a öyleydiler a böyleydiler şöyle ağdılar aydılar şöyle paşaydılar şöyle cengaverdiler şuydular buydular ya tarihin buna ihtiyacı yok ki istediğin kadar öv ya da istediğin kadar yer tarihteki yeri neyse o orayı koruyacak senin övgün ona artı bir değer olmadığı gibi sen eğer yanlış bir yerde yergide bulunuyorsan yine onlara zarar veremezsin tarihin nice dilimlerinden kimler neler söylediği denizin üstündeki köpük o köpük gitti hakikat yine kaldı hakikat su onda da hiçbir şey olmuyor dolayısıyla hamasete kurban etmenin de bir faydası yok dördüncüsü bir de böyle bir zümre var saldırı ve düşmanlık üretenler işi gücü tarihi bu nazarla okumak 600 yıllık Osmanlı'yı mesela biraz önce söylediğim işin bir başka boyutunu 600 yıllık Osmanlı'yı değerlendiriyor insaf yok insaf yok demiyor ya şu iyi şu kötü hepsi kötü hepsi şu bizim zaten resmi tarihi biliyorsunuz ne olduğunu oralara girdiğimiz zaman meselenin nasıl bize şimdiye kadar aktarıldığını zihinlerimizde bunun nasıl tahribat oluşturduğunu Saatlerce konuşabiliriz ama istenen şu beşincisi bilinç ve şuur ile okuyanlar çünkü bu bilinç ve şuur ile okuyanlar nasıl okuyorlar biliyor musunuz şu kitapta biraz önce söylediğimiz Yusuf suresinin 111. ayetinde okunduğu gibi ibret almak için Allah'ım burada bir tarihi olay okunuyor İşte bu ister Kur'an'dan ister başka bir yerden olsun fark etmez. Ne çıkarabilirim buradan nasıl ibret alabilirim nasıl kendi hayatıma buradan bazı mesajlar taşıyabilirim nasıl bugün ümmeti Muhammed bu kadar ciddi sıkıntıları var 2 milyara yaklaşmış sayımız darmadağın olmuşuz 40 tane derdimiz var tasamız var sıkıntımız var bütün bunlara nasıl ben cevaplar bulabilirim bu nazarla okumanın adıdır işte bilinçli okumak şimdi ben güzel kardeşlerim. İki tane örnek vermek istiyorum size birisi biraz böyle tarihin derinliklerinden birisi de biraz bize yakın bir zamandan umuyorum ki attığım taş bulacak sahibini umuyorum ki bu iki örnek üzerinden bazı şeyleri alacağız. İslam tarihinin en acı sayfalarından bir tanesidir Hazreti Ali ile Hazreti Muaviye arasındaki sıffin savaşı. Savaşın detaylarına ben girmeyeceğim orada değilim biliyorsunuz savaş tam Hazreti Ali tarafından kazanılacağı anda Amr As'ın ve başka sahabi efendilerimizin orada bulunan bazılarının teklifiyle mızrakların ucuna Kur'an'ın sayfalarından Musaftan bölümler asıldı ve Hazreti Ali de diğer tarafta Kur'an'ın hakemliğine davet edildi. Hazreti Ali çırpındı ikna etmeye çalıştı etmeyin eylemeyin dedi biz zaten Kur'an'ın ahkamı için mücadele veriyoruz dedi ama ikna ettiremedi. En sonunda hakem olayı oldu hakem olayından sonra da Hazreti Ali azledilmiş oldu Muaviye ümmetin halifesi olarak ilan edildi. Ben oralarda değilim oralara iş gelirse ayrıca değerlendiririz. Siffin'in arkasıdır de adını çokça duyacağımız bir isim Ubeydullah İbni Ziyad. Muaviye'nin yanında Ubeydullah İbni Ziyad için Muaviye'nin başka hesapları olduğu için onun çok iyi yetişmesini istiyor ve sorular soruyor şunu biliyor musun bunu biliyor musun bundan haberin var mı şundan haberin var mı hepsinden gelen cevaplar Muaviye'yi sevindiriyor en son şiir biliyor musun diye soruyor şiir bildiğimiz manada şiir değil Arabın şiiri, Arabın divanıdır. Yani Arabın şiiri, Arabın tarihidir. Aslında şiirin üzerinden sorduğu muaviyenin tarih bilgisidir. Biliyor musun diyor, Ubeydullah ibn Ziyad diyor ki, bilmiyorum ya Emir el Müminim. Kalbimde Allah'ın kelamıyla şeytanın kelamının bir arada bulunmasını istemiyorum diyor. Öyle bir kızıyor ki muaviye, öyle böyle değil. Çok ağır bir laf kullanıyor orada. Siz kaynaklara baktığınız zaman görürsünüz. Defol git diyor bir de hatta kovuyor. Sonra kovarken şöyle bir cümle kullanıyor. Beni sıffinde Ali'nin karşısında mağlubiyetten kurtaran ismini de söyleyeyim. İbni benin şu şiiridir. Bir şiir kurtardı beni diyor. Firar edecektim az daha kaçacaktım çünkü bütün şartlar aleyhimde Ali'nin ordusu saldırıyor getirdi bizi son anda bir yere kadar sıkıştırdı. O anda geriye kaçmamama engel olan şey İbni benin şu şiiridir diyor ve şiiri okuyor. Bir şiir ki o şiirde tarihi bir bilgi var bir şiir bir savaşın kaderini değiştiriyor. Tarih bu işte ya bu. Bir anda meseleyi farklı bir noktaya doğru getiriyor. Dolayısıyla tarih bizim için ne anlam ifade eder meselesini biraz da bunun üzerinden anlayalım. Biraz daha güncel bir yere getireceğim şimdi sizi. Getireceğim tarih 1967. 1967 neyin tarihi? Tarihe 6 gün savaşı diye giren... Arap-İsrail savaşı diye bilinen o savaşlar. Savaşı biliyorsunuzdur ya da bilmiyorsanız da biraz okuyun tarihten. Ben size bir harita da getirdim ki buranın üzerinden daha iyi bir anlayalım. Günlerce bu dört tane bakın Mısır, Ürdün, Suriye. Dört tane ülke İsrail onunla beraber dört yani üç tane Müslüman ülke Arap ülkesi dedikleri işte. Savaş hazırlıklarına girişmişler ve bunlar biliniyor. Şurada bakın Mısır'ın tam 100 bin tane askeri var. Bandolarla o bağırıyorlar çağırıyorlar yeneceğiz edeceğiz eğleyeceğiz İsrail'i yok edeceğiz. Ey İsrail görürsün gününü falan filan bir sürü. Bunların hepsi konuşuluyor ve İsrail biliyor bunları. Bu kadar asker birikiyor buralarda. İsrail... Daha önceden sızdırmış bir tane Alman Yahudi asıllı birini kendini nazi, nazi suba, subayı diye e, takdim etmiş Mısırlılara. 3 yıl boyunca Mısır'daki bütün uçakların her türlü sırrını almış vermiş. Sonlara doğru bir Iraklı pilotu satın almış 1 milyon dolara o Iraklı pilot da Diğer taraflardaki savaşın malzemelerinin, taktiklerinin, stratejilerinin bilgilerini vermiş. Böyle bir zeminde oluşuyor bir olay. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Bakın, üç tarafı da, şuradan da denizi sayarsanız dört tarafı da kuşatılmış. İçeride de Müslümanlar var. İnanın İsrail'in işi bir saatlik iş. İnanın ve bir gün öyle olacak zaten silinecek Allah'ın izniyle tarihten. Eğer o tarihi biz Allah'ın istediği gibi okursak ve oradan ders çıkarırsak böyle bir manzaradan nasıl İsrail galip çıkar Allah aşkına nasıl galip çıktığını ben size söyleyeyim. Tarih 5 Haziran 1967 günlerden Pazartesi saat 07. İsrail'in 200 tane savaş uçağı var. 10 ya da 20 tanesi kalıyor kendinde 180 ya da 190 tanesi bakın şuradan normalde kalkacak zaman şuradan kalkıp Mısır'ı ya da buradan kalkıp Sur Ürdün'ü buradan kalkıp Suriye'yi vurabilecekken öyle vurmuyor. Bir manevra yapıyor böyle nereden geliyor Akdeniz'in üzerinden arkadan gelip Mısır'ı vuruyor. Akdeniz'in üzerinden uçarken de alçak uçuş yapıyor. Radara girmeden tesisler kapalı. İlk bomba Mısır'a düştüğü anda Mısırlılar anlıyorlar ki İsrail bombalıyor. Ve netice itibariyle 6 gün sonrasında da M İsrail müthiş bir galibiyetle işin içerisinden çıkıyor. Nasıl bir galibiyetle çıkıyor? Ha şöyle çıkıyor. Savaştan önce İsrail mavi taraf şurası. Savaştan sonraki İsrail bu ama gidin Mısır'a gidenler var içinizde geçen ders eserdeki talebeler de vardı bilmiyorum var mılar? Sitte Oktober diye bir cadde var benim de talebeliyim orada geçti bir sürü de müzeleri var anlatıyorlar savaşın galibi ne almış Duris'in adam biraz çöl almış çölü almış burayı vermiş umrumda umurunda değil o anlattığında kahramanca o savaşın galibi olarak anlatıyor. Şimdi ben buralarda değilim asıl beni beni dehşete düşüren ve sizi de dehşete düşürecek noktaya gelelim. Savaştan sonra soruyorlar dönemin İsrail Genelkurmay Başkanı'na siz bu taktiği nasıl uyguladınız diyorlar. Diyor ki adam Yavuz'un Mısır'ı fethederken kullandığı taktiğin aynısını uyguladık. Onlar da böyle girdiler Mısır'a biz de öyle girmek istedik. Sonra diyor ki gazeteci peki hiç korkmadınız mı? Sizin aklınıza gelen ya Mısır'ın da aklına gelse onlar da karşı bir tedbir alsa cevap nedir arkadaşlar? Müslümanlar tarihlerini okumuyorlar ki. Bu bizim derdimiz bu. Bu kadar bir sıkıntı içerisindeyiz işte biz. Şimdi biz Mısır deyince sanki kendimiz sütten çıkmış ah kaçıyoruz ama dedim ya inşallah attığım taş gider yerini bulur. Mingel Abdullah gibi anlayın siz bunu. Mısır'ı anlatıyoruz ama kendimizi anlatıyoruz aslında. Biz de böyleyiz ya biz de böyleyiz. Hepsi bir tarafa 10 yıl boyunca Suriye'de olan biteni şu nazarla bir okusak ah ah neler kaybettik neler kazandık neleri götürdük neleri getirdik bir muhasebesini yapsak. En azından bundan sonrası için bir ders çıkarırız. Bundan sonrası için bazı şeyleri yaparız. Umuyorum ki şu Kur'an nicelerini adam etti bizi de adam etsin. Nicelerine bilinç verdi bizlere de bilinç versin. Nicelerine şuur verdi bizlere de şuur versin. Artık bu zilletten bir kurtaralım. Kendimizi başka bir noktaya doğru getirelim. Hamasetten değil hamiyetten bu işin çıkacağını unutmayalım. Slogancılıktan kendimizi kurtararak ilimle bu meselenin olabileceğine inanalım ve bu ümmetin yüzünü ak edecek işler konusunda gayret içerisinde olalım. Cenab-ı Hak hepimize bunu en yakın zamanda nasip eylesin inşallah. Kıymetli kardeşlerim dünyadaki cennet aileye geldik. Şöyle bir serlevham var bugün saray mı takva mı? Dedim geçen hafta Ebu Derda'yı unutmayın onunla işimiz var diye yine Ebu Derda'nın üzerinden vereceğim mesajı. Ümmetin hakimi biliyorsunuz Şam'da inanılmaz derecede bir eğitim bir talim zemini oluşturmuş onar kişilik onar kişilik suffalar oluşturmuş 160 tane suffası var sabah namazında başlıyor öğle namazına kadar o ilim halkalarında halkı irşad ediyor insanlara eğitim konusunda Kur'an bilgisi konusunda hadis konusunda çırpınıp duruyor böyle bir gayreti var o büyük insanın ümmetin hakimi olan Ebu Derdan'ın o gün düşünün Koca bir coğrafya var. Bir Emevi haritası elimize aldığımız zaman o koca ifadesinin nereleri kapsadığını göreceksiniz. Halife Muaviye'dir. Muaviye birisine haber gönderiyor. Diyor ki Ebu Derda eğer müsaade ederse ben yarın geleceğim kızı Derda'yı Yezide isteyeceğim. Muaviye'yi çok iyi tanıyor Ebu Derda. Yok dese yakasını bırakmayacağını biliyor. Hemen o akşam en gözde talebesini çağırıyor, kızını talebesine veriyor. Ertesi gün bu duyuluyor. Duyulunca insanlar diyorlar ki ya niye böyle yaptın? Niye bunu sen farklı bir biçimde anladın da bu kadar acele ettin? Söylediği cümle şu. Aynen İbn Asakir'in Tarihu Medine'ti Dimeş kitabından size okuyorum. Kızımın önünde arkasında hizmetçiler olup saraylar içerisinde yaşayıp dinini kaybedip dünyasını bulacağına bir çadırın içerisinde yaşasın dünyasını kaybedip dinini muhafaza etsin. Söz bu bir daha okuyorum. Kızımın önünde arkasında hizmetçiler olup saraylar içerisinde yaşayıp dinini kaybedip dünyasını bulacağına bir çadırın içerisinde yaşasın, dünyasını kaybedip dinini muhafaza etsin. Bilmem buradan da taş gelir mi bizim üzerimize? Bilmem alır mıyız bir şeyler? Şu anda evlilik meselesinde çok engel olabilecek şeyler ne yazık ki insanların zihin dünyalarında var. En önemli engellerden bir tanesi de Makul istekler olmaması ve evliliğin ağırlaşan şartlarıdır. Birinin kızına bugün talip olduğunuz zaman saray istiyor sizden. O öyle peygamberimizin zühtünü falan anlatıyorlar ya işte şöyle açtı böyle açtı ama kimse açlığı sünnet olarak yaşamak istemiyor. Herkes saraylarda gözleri işte şu olsun bu olsun şöyle olsun böyle olsun öyle de olmuyor onlara kalsa birçoğu bekar kalacak. Ama burada iki tarafta da suç var benim güzel kardeşlerim. Ben toplumun içerisinde sizin içinizde bir kardeşinizim. Neler neler geliyor bana. İnanın şu anda bu işlerin selim bir biçimde olmamasında erkeklerin istimali, kadınların ise aşırı beklentileri meseleyi çıkmaza sokuyor. Erkeklerin istimali mesela hanım saliha bir kadın hiçbir şey istemiyorum diyor bazen geliyorlar işte ben nikahlarını kıyınca soruyorum diyorum ki ne istiyorsun kızımıza o da okumuş Ümmü Süleymi okumuş başka bir sahabe efendimize hiçbir şey istemiyorum diyor hocam coşmuş zaten ya da işte Yasin süresini ezberlesin falan filan diyor tamam güzel güzel de sonrasında başına geldiklerinde ya ben bunun bir iflahını sökeyim mahkemede demesin güzel ama o mihir Allah hakkı senin için orada zaten ne olduğu belli ancak burada erkeklerde bu işin su istimali var ne yazık ki. İş başlar güzel. Biraz erkeğin işte parası, malı, mülkü artsın. İlk yapacağı iş belli zaten. O gün orada sana karşı yapılan fedakarlık, şu bu bunları hiç kimse düşünmüyor. Erkeklerde bu varken Hanım ayağında da neler var biliyorsunuz ağırlaşan şartlar şunlar bunlar zaten bu gelenek göreneğin acayip şeyleri şu olmazsa olmaz bu olmazsa olmaz. Bir de eskiden zaten bunlar sınırlıydı şimdi modern hurafeler acayip bir şey yani onların haddi hesabı yok zaten size bir latife olsun diye söyleyeyim. İnşallah da yoktur içinizde o kardeşimiz. Çıkmaza girmiş düğünün birkaç gün öncesinden şeyleri sıkıntıya girmiş ilişkileri hanım diyor ki ben dış cephe dış çekim fotoğraf istiyorum erkek de diyor ki ben gelinlikte seni dışarıya çıkarmam mesele baya bir sertleşmiş bana geldi ben de çözdüm onları ki, niye zorlanıyorsunuz gidin bir yerde çektirin ondan sonra photoshopla arkasına istediğini koy saray mı koyarsın deniz mi koyarsın dağ mı koyarsın neyse ne yaptılar bilmiyorum ama bunlar bakın modern hurafe bunları biz konuşmuyorduk birkaç sene öncesine daha neler neler var bunlarda eğer biz bu noktada şu sözü duymazsak Allah Resulü konuşuyor en güzel evlilik nikah en kolay olanıdır eğer biz bunu duymasak kız babaları olarak anneler olarak Erkek babaları olarak anneler olarak biz bunu duymazsak anlatmayalım Allah aşkına bundan sonra Ebu Derda'nın bu tavrını. Anlatmayalım onların sarayı değil de takvayı tercih etmelerini dinlerken güzel ama bunu yaşamayacaksak anlatmamızın da bir anlamı yok. Ben yine inanıyorum umutluyum o konuda çünkü çok güzel şeyler de duyuyorum hep böyle kötü şeyler değil. Ne güzel gençlerimiz var içimizde elhamdülillah Allah sayılarını çoğalsın. İnşallah sarayları değil takvayı tercih edecek bizim gençlerimiz. Helal olsun koy çadır olsun diyecekler Allah'ın izniyle. Kılık kırk yararcasına hassas olacaklar. Hayatlarının en büyük adımı olan düğünlerinde evliliklerinde o kuracakları yuvada inşallah Darül Erkam'ın Suffa'nın şübeleri olacak. O evlerde inşallah nicelerine Umut kaynağı olacak, nicelerine mektep olacak, nicelerine medrese olacak. Allah o evlerin, evlerin sayılarını çoğalsın, bizim evlerimizi de onların evlerinin arkasına katsın inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.